Büyükbaş hayvanlarda zekat nasıl olur? Kaç tane de zekat düşer demişler hocam. Şimdi büyükbaş hayvanlarda develerde 5, sığırlarda 30, e, koyun keçilerde 40'a ulaştığı zaman zekat veriliyor. Bunların detayları hadislerde ve kitaplarında var. İşte 40 koyun olduğu zaman bir tane verecek. 30 sığır olduğu zaman 2 yaşında bir düve verecek. Hı hı. E, devede de aynı şekilde. Bunların sayıları arttıkça hızlı e, Verileceği, verilecek zekat hayvanının yaşları da farklılaşıyor. Evet. Durum değerlendirmesi yapmasında evet. fayda var.